Selamullah ve Hayral Hediye <Sessizlik> Hedi Muhammedin Sallallahu Aleyhi Vesellem <Sessizlik> Ve Şerral Umuru Muhtefatuhâ Ve Kulle Mahdefetin Bid'ah Ve Kulle Bid'ahun Dalâle Ve Kulle Dalâletin Bin Nâh Değerli Kardeşlerim Bu hafta inşallah geçtiğimiz ki konunun devamını göreceğiz Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Yeme ve içme adabını görmüştük o, o konudan yarım kalan bir bölüm var. Bu hafta inşallah onu tamamlayacağız. Evet, başlıklar halinde devam ediyoruz. Yenilen yemeğin övülmesi, medhedilmesi. Aleyhisselatü Vesselam bazı yemekleri övmüş, medhedmiş. O açıdan bunda bir deiz olmasa gerek. Vallahu alim. Câbir bin Abdullah radıyallahu tealahir ettiği bir hadiste. Ali vesselam ahalisinden, ehlinden e, yiyecek istiyor. Diyorlar ki bizim yanımızda ancak bir sirke var diyor. Ali vesselam sirkeyi istiyor, ondan yiyor. Sirke ne, ne güzel bir katıktır diyor. Şimdi burada özellikle şuna dikkat etmek lazım. kıtlıkta, açlıkta, yoklukta, fakirlikte hiçbir nimeti küçümsememek gerekiyor. Özellikle zaten insan e, bollukta birçok şeyi kötüleyebiliyor, küçümseyebiliyor. Biz ne bollukta ne de darlıkta hiçbir nimeti küçümsememek lazım, azımsamamak lazım. Ali Seriettü işte bir yiyecek bir şeyler katık istediğinde sirke var diyorlar. O ne güzel yiyecektir diyor. O ne güzel yiyecektir diyor. Ne güzel katıktır diyor. Ve onunla <gülüyor> aleyhissalatü vesselam idare ediyor. Ondan yiyor. Evet. Ondan sonra da onu ne yapıyor? Mede ediyor. Övüyor. Neden? Yani onu Allah alham işte alhamdülillah azımsamamak, ondan sonra aza kanaat etmek, birçok sebeplerden dolayı bir de sirkenin kendisine e, göz atacak olursak yani şöyle bir e, ne olduğunu araştıracak olursak sirke de çok büyük faydaları özellikle elma sirkesi bizim sirkesi de aynı şekilde ama elma sirkesinin çok daha faydalı olduğunu birebir birçok şeye şifa olduğu söyleniyor yazılıyor çiziliyor bunu araştıranlar, kitaplardan okuyanlar daha iyi bilirler. Devam ediyoruz. Kabın içerisine nefes vermeme, üflememe ile ilgili bir hadis var. Abu Sa'id el khudur radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste: Aleyhi ve kapların bardakların içerisine üflemekten ve kırık kaptan kırıp Bardaktan içmekten nehyetti, yani yasakları diyor. Evet, içilecek şeyin içerisine öflendiği zaman, biliyorsunuz ki insan oksijen alıyor, karbondioksit veriyor. Karbondioksit zehirli bir, e, nihayetinde hava. Bizim tabirimizde tabii ki. E, onun dışarıya atılması gerekiyor. Kabın içerisinde değil de dışarıya. Bu insan zara sağlığına zararlı olduğu malum aleyhissalatü vesselam bir şey yasaklamışsa mutlaka o bizim faydamızadır. E, onu yapmak da bizim zararımızdadır. En şekilde kırık e, kaplardan, kırık ağzı olan şeylerden. E, bunu herkes tecrü tecrübe etmiştir muhakkak. Kırık bir şeyin içerisine sıcak bir şey veya soğuk bir şey dök, döktüğünüz zaman ortada böyle e, tabiri caizse haç diye kırılır, dökülür gider. Veya da insan o kırık şeyin parçalarını yutar cam olabilir, testi olabilir, başka şeyler, alüminyum olabilir. Her halükarda insan için zararlı. Aleyhisselatü Vesselam bunları ta 1400 yıl önce yasaklamış. Su dağıtıcısı, yani herhangi bir topluluğa su dağıtan kimse en son içer. Bu da bir edep kuralı. Bu Qatade radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Resulullah aleyhisselatü Vesselam, son dönemlerinde bize hitap etti. Yani bize bir konuşma yaptı. Ve dedi ki, kavmin su dağıtıcısı, yani bir topluluğa su dağıtan kimse, en son içen kimse. Evet. Bir başka hadiste, aleyhissalâtu vesselâm, seyyidül gavm khâdimuhum. Khâdimül gavm seyyiduhum. Yahut da hatırladığım kadarıyla. Yani, <gülüyor> kavmine hizmet eden kimse, kavminin efendisidir diyor su dağıtmayı, onlara ikramda bulunmayı küçümsememek lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle o bir e efendilik. Yani hizmet etmek, kavme, topluma hizmet etmek bir efendiliktir. Ama tabi tevazuyla hizmet etmek, ecrini Allah'tan umarak hizmet etmek bir efendilik. Öyleyse bu efendinin bir edebi var. O da su dağıtacağı zaman, bir şey dağıtacağı zaman, en son kendi de alacak. Evet. Bunu Ali sırat fiiliyle ispat ediyor, gösteriyor. Nerede? Daha önce size e, aç, e, anlattığım gibi Ebu Hüreyre radıyallahu anh süt içme olayım. Ebu Hüreyre radıyallahu anh e, ashabı suf eden, yani mescitte kalan ve ilim tahsil eden, az bir şeyle kanaat eden Ali sırat peşinde dolaşan ilim için onun peşinde giden e, kimselere ashabı ı suffat Çeşitli memleketlerden, beldelerden gelmişler. Allah için orada duruyorlar. İlim tahsil ediyor. Onun için mesela Mescid-i Nebevi ile ilgili İbn-i hatırladığım kadarıyla çok önemli bir hadis var. Benim mescidime e, ilim talebi için gelen bir kimse cihad etmiş gibidir diyor. Veyahut da bu manada bir hadis var. Subhanallah. Çok, bu hadisi görünce çok şaşırmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Benim mescidime diyor, mescid veviye, nebeviye. E, tahsili için gelen bir kimse, cihad eden kimse gibidir diyor. Veyahut da bu manada hatırladım kadar. Subhanallah, çok önemli. Onun için As-Sahab-ı Sufet çok değerli. İşte e, Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün aç kalıyor. Ondan sonra açlığını da kimseye söyleyemiyor. Dışarıya çıkıyor. E, i̇nsanlara bir şey sorsam da böylelikle... Açlığımı anlasalar ve bana yardımcı olsunlar mahiyetinde bu niyette çıktığında Ebu Ömer radıyallahu kendisine geliyor, karşı geliyor. Ömer radıyallahu anh bir takım şeyler soruyor. Ondan sonra cevabını alınca tabi Ömer radıyallahu muradını anlamıyor. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh karşı geliyor. Ona da aynı şekilde bir takım sorular soruyor. Ondan sonra o da muradını anlamıyor. Ebu Hureyrenin aç olduğunu anlamıyor yani kısacası. Ee, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a denk gelince Aleyhisselatü Vesselam onun muradını anlıyor. Onun aç olduğunu anlıyor ve e, ailesinden bir şey istiyor. Yani yiyecek bir şeyler istiyor. Onlar da bir bardak süt olduğunu söylüyorlar. Onu istiyor nihayetinde. Ve Ebu Hureyre'ye diyor ki git diyor diğer arkadaşlarının aslında bu olan diğer arkadaşları da çağır. Abu Hureyre diyor ki, giderken içimden geçirdim. Bu kime yetecektir diye. Neyse gidiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın emriği, başka yapacak bir şey yok. Çağırıyor. Geliyor ashab-ı suhbe. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ver. Arkadaşlarına ver, içsinler diyor. Veriyor. Tek tek ne kadar ashab-ı suhbeden, ilim talebesi varsa hepsi de onu içiyor. İlim talebesi deyip geçmedi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir başlık ahdiste, kim İlim talep etmek için bir yola suluk ederse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Gökteki ve yerdeki her şey ona istifare eder. Hatta denizdeki sudaki balıklar dahi diyor. Subhanallah. İlim talep etse geçmemek lazım. Ondan sonra en son herkes içip doyduktan sonra kanaat edince Ebu Hureyre diyor ki iç. O da ona uzatıyor. Aleyhisselatü Vesselam'a sen içti. Hayır diyor. İç. İyice doyana kadar içiyor. En son Resulullah Aleyhisselatü Vesselam içiyor. Bizzatihi fiiliyle tevazusuyla bunu gösteriyor. Aleyhisselatü Vesselam tam bir tevazu örneği sergiliyor. Yani. Allah Azze ve Celle onun ahlakından, huyundan anmayı nasip etsin. Evet, misafire ikram etmek ve ona hizmet etmek. Allah Azze ve Celle Zariyat suresinde İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Hal etake hadītu dā'ifī İbrāhīm al-Kurānī? İbrahim'in misafirlerin haberi sana geldi mi? İbrahim'e olunmuş. İzdahalu alayhi feqālu selāma. İbrahim yanına girdikleri zaman selam veriyorlar. Selam diyor. Qāla selāmun qamun munkarūn. İbrahim Aleyhisselam da tanınmayan topluluğa selam olsun diyor. Tanımıyor onları. Farağa اِلَى اَهْلِهِ فَجَعَدْ اِجْلٍ سَنِذٍ Sonra İbrahim Aleyhisselam ehlin yanına varıyor. Bir tane böyle e, semiz yani e, etli butlu bir e, buzağı getiriyor ve kesiyor. Onu onlara فَقَرَّبَهُ فَقَرَّبَهُ Onlara hazırlıyor ve sunuyor. قَالَيَ لَا تَكُّلُونَ Sonra da diyor ki yemez misiniz? Tabi onlar melekler olduğu için demiyorlar. Sonra İbrahim Aleyhisselam bundan dolayı endişeleniyor. قَالَيُ لَا Diyorlar ki korkma. Biz seni bilgin bir çocukla müjdeliyoruz diyorlar. Melekler. Ondan sonra da oradan Lut Aleyhisselam'a ve onun kavmini Lut Aleyhisselam'ın ahalisi hariç kadınlarından bir müstesna onun kavmini helaka geçiyor. O elçiler. İşte İbrahim Aleyhisselam uğradığı zaman Halilur Rahman onlara bir ziyafet veriyor. Onlara ikram ediyor. Ta ki o zamandan kalma. Yani misafire ikram etmek İbrahim aleyhisselam'dan İbrahim aleyhisselam'dan kalma. Ve daha incesi de vardır muhakkak. Abu Şireyh el-Kabi radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Men kâni ve'mi billâhu ve'l-yemil âkhir fel yukrüm da'i kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Misafirin gelip geçmesi diyor bir gün ve bir gecedir. Misafirlik üç gündür. Bundan sonrası ise sadakadır diyor. Yani misafirin üç gün konaklama hakkı var. Bundan sonrası ev sahibi için sadakadır diyor. Ve misafirin ev sahibini sıkıntıya düşürerek düşürecek şekilde evinde kalması ise kendisine helal olmaz diyor. Evet. <gülüyor> Misafire ikram etmek... Allah'a ve ahiret gününe imanla bir zikrediliyor. Subhanallah. Özellikle misafire, insanın imkan dahilinde olduğu şeyi ikram etmesi çok önemli. Yani bu ikram, misafiri hoşnut edecek. Misafiri hoşnut olursa ne olacak? Dua edecektir gönülden. Sevildiğini, gerçekten misafir olarak kabul edildiğini anlayacaktır ve dua edecektir. Memnun olacaktır. Eğer bir de Allah'ın razı olduğu kulu ise, Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bir kulu ise, o zaman duası mutlaka kabul olacaktır inşallah. Onun için çok önemli. Evet, yemek yerken nasıl bilinir yani ayra yeme toplumu bu hususta Allah Azze ve Celle'nin Nur suresi, lensa aleikum cüna'nın tek kulu, jemiyen ev eşdete. Sizin topluca yahut da ayrı ayrı parça parça yemek yemenizde bir günah yoktur. Diyor. Şimdi bu Ayet-i Kerim'e ilk bakışta meallere bakarsanız e, <gülüyor> sanki böyle kadın erkek karışık topluca yahut da ayrıca ayrı olarak yemenizde bir beyis yoktur, bir günah yoktur şeklinde anlaşılabilirdi. Nitekim birçok insan böyle anlamıştır. <gülüyor> Meale ilk dönemler baktığımda ben de öyle anlıyordum şahsen. Ama işin aslı öyle değildir. Çünkü <gülüyor> ayet kelimesinin başından beri e, yemekten bahsediliyor. Allah Azze ve Celle, lésa alaykum cunahum, entekulu min buyutukum, evlerinizde, kendi evinizde yemenizde bir, sizin için günah yok. Min buyutukum, ev buyutu abduukum, babalarınızın evinde, ev buyutu muhaatukum, ya, annelerinizin evinde, ev <gülüyor> buyutu erkek kardeşlerinin kız kardeşleri. Ebüyutu ammanukun, amcalarının, ebüyutu ammatukun, halalarınızın, ebüyutu ahwalikum, dayılarınızın, teyzelerinizin evinde, emameketü imanukun, yahutta sahip olduğunuz kölelerinizin, ellerinizin elin altındaki kimselerin de, yemeniz Ve memameketü sadıqahu ve arkadaşlarınız diye zikrediliyor. Ondan sonra da bu bu ayet Kerime geliyor. "Lesa aleikum cinahum" ve "Lesa aleikum cinahum enta kullu jami'n Yani birlikte ve e, ayrı ayrı hemen bir günah yok. Tersine sanki öyle bir şey anlatıyor. Hayır, e, kastedilen o değildir. Neden? Çünkü e, cahiliye'de Araplar arasında şöyle bir adet varmış. Bir adam yemek yiyeceği zaman tek başına dahi olsa mutlaka Yalnızca birisini çağıracak, onunla birlikte yiyecek. Bir tek başına yemek yemesi e, iyi karşılanmıyor, hoş görülmüyor. Hatta birisi bir başka adama yemek gönderse onu doyurmak için ve o da aç o, olsa o adam da bir başka birisini yemeğini ortak, ortak etmesi gerekiyor. Yani mutlaka birlikte, toplu halde ye, e, yenmesi gerekiyor. Bu şekilde bir e, adetleri var. Onun için sıkıntıya düşüyorlar. Allah Azze ve Celle işte burada e, bunu kolaylaştırıyor. Yani topluca da ayrıca da misafir kabul ederek de etmeyerek de yemenizde e, bir beis yok Ama bununla beraber toplu yemek, yemeğin üzerine birleşmek özellikle de e, toplu bir yerde ise yani cemaat var ise mutlaka yemeğin üzerine toplanmak, toplu halde yemek o yemeğin bereketini getirir. Aleyhissalatü Vesselam sahibi bir hadiste İbn-i Macede Ebu Dağut'ta ve diğer hadis kitaplarında rivayet edildiğine göre şikayet ediyorlar. Yemek e, sahabeler şikayet ediyor. Yemek yiyoruz ancak doymuyoruz diyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'ın bana <gülüyor> diyor ki لَعَلَّكُمْ تَكُلُونَ مُتَفَرْرَغِينَ Herhalde siz diyor ayda ile yiyorsunuz. اِجْتَمَعُوا عَلَى الطَّعَامُ Yemeğin üzerine toplanın. Yani bir araya gelin. وَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ lokum لَ Allah'ın ismini zikredin, yemek sizin için bereketlenir diyor. Onun için yemek, topluca yemek berekete sebep olur. İnsanın doymasına sebep olur. Çünkü sahabeler neden şikayet ediyordu? Doymalıklarında. Yani insan doymasına sebeplenden biri de ayrı ayrı yemek. Allah'ın ismini zikretmemek vs. Tabi bununla kastedilen kesinlikle bu cemaat içerisinde birbirine haram olan nikah düşen yani kadın erkekli kimseler kastedilmiyor. mi? Yani kadınla erkekli bir cemaat kastedilmiyor. mi? Bu anlaşılmaz. Evet. Erkekler kendi aralarında, kadınlar kendi aralarında yahut da aile içerisinde birbirine nikah haram olan kimselerin bir arada yemesinde bir veris yok. Yani illaki bir e, misafir olacak. Bir kimse olacak diye bir şey söz konusu değil. Ancak toplu halde e, misafirin de bulunduğu yemek tabii ki daha bereketlidir. Wallahu aleyhi ve Yemek yerken oturuş şekline gelince Ebu Cüfefe radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadise aleyhissalâhu ve sellem diyor ki ben e, dayanarak yemek yemem diyor. İni le'akul müttakiyen. Dayanarak yeme yemek yemem Aleyhisselatü dayandığı halde yani sırtını geriye yaslayarak yahut da elini koyarak sahabe Euselam yedi sabit değil. Kendisi bizzatı dayanarak yemediğini ifade ediyor. Ee, dayanarak yemeksizin yani her herhangi bir şey yemeksizin sağ tarafa dayanarak oturmak zaten nehi edilmiş. Yasaklanmıştır. Çünkü neden? Aleyhisselatü Ebu Davut'e gelen bir hadiste Adamın bir tanesini sağa dayanmış vaziyette görür. Elini böyle arkaya atmış vaziyette. E, bu gazap edilenlerin, yani kendisine e, azap edilen, gazap edilen, kızılan kimselerin oturuşudur der ve uyarır. Bunlar kimler? Müstekbir, kibirli olan kimseler. Hani böyle hani bizim tabirimizde kodaman, yani çok zengin veya hatta makam mevki sahibi insanlar oturuşlarında, kalkışlarında e, kendilerini biraz belli ederler ya sözlerim ona tabi ki e, Allah'ın koruduğu mütevazı kimseler müstisna bu gibi kimselerin oturuşu gibi oturmak zaten yasal aleyhissalatü vesselam yemekte de o şekilde oturmuyor Edes radıyallahu anh ettiği bir hadiste diyor ki nebi aleyhissalatü vesselam'ın ika oturuşuyla yemek yerken görüyor ika oturuşu da e, böyle dizleri kanla doğru çekip Kalçanın üzerine oturma ve dizleri dikme şeklinde. Yani şöyle, şöyle. buna da yıka oturuş diyor. Ee, bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam otururken bir şeyler yemiş. Abdullah bin Busr radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir koyun hediye edilir ve dizlerin üzerine çöker, dizlerini kırarak dizlerini kırarak ee, ondan yer. Bir adam, Arabi bir adam bu oturuş neyin nesidir diyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'da Rabbin beni güzel bir kul olarak yarattı. Beni cabbar, yani e, müstekbir, büyüklenen ve inatçı bir kimse olarak yaratmadı der. Oturuştaki mütevazıla bak. Esraatü Vesselam yemek içindeki tevazusuna bak. Bunun sebebi müstekbir olmayışında. Bizatihi tevazusundan kaynaklanıyor. Evet, Su kaplarını ve yiyecek kaplarını kapatmak ve üzerine Allah azze ve celle'nin ismini anmak. Bu özellikle hanımlar için çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Azami dikkat edilmesi gerekiyor buna. Bizlerin de erkekler olarak uyarmamız gerekiyor. Cabir radıyallahu an dan rivayet edilen bir hadis ve diyor ki: "Kapını kapat ve Allah'ın ismini zikret." Yani kapı kapatırken Hatta pencereler dahil Kapılar pencereler akşam kapatılırken Allah'ın ismi alınacak Ve kandilini söndür diyor Eskiden biliyorsunuz Çıra yanardı Veyahut gaz lambası Ve benzeri şeyler Bunların söndürülmesini Emrediyor Allah'ın ismini zikredi Ve su kapların ağzını bağla Bizde artık Yani böyle kırbaç şeklinde ağzını bağlanma Malum o yok ama en azından e, sürahilerin kapağının kapanması gerekiyor. Ve e, kapların üzerini de örtün diyor. Allah'ın ismini zikredin. Velev ki yani örtecek bir şey bulamazsanız dahi onun üzerine şöyle e, bir parça tahta bir bir e, çubuk olsun. Yani bunu dahi koyun diyor. E, bizim de yapabileceğimiz en azından kapak bulamazsak bir kaşık bir, ondan sonra kepçe ve benzeri şeyler konulabilir. Ama mutlaka Allah'ın ismini anılacak ve bunlar kapatılacak. Neden? Çünkü bunlardan şeytanlar yiyip içiyorlar. Şeytanlar da e, cinler de bizim gibi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı, ibadet için yaratılmış varlıklar. Onların da yemesi, içmesi var. Mesela bir hadiste geldiği üzere e, <gülüyor> cinlerin yemeği ee, hususunda Resulullah Aleyhissalam diyor ki şeyleri kemikleri yakmayın. Onlar cinlerin e, cinlerin yemekleri olduğu söyleniyor. Resulullah'ın e, abdestle ilgili ifadesinde e, kemikle kemikle istinca'dan yani temizlenmekten nehy ediyor. Neden? Cinlerin yemeğidir diyor. Aynı şekilde tezekle de e, temizlenmekten ne ediyor hayvanların dışkısı kastediliyor bunu tezek dediğim o o da bir başka ifadeye göre anlatıldığına göre o da neyin binitlerinin yemeği oluyor demek ki cinler de yiyorlar içiyorlar ve onlar bizimle beraber onları biz görmüyoruz ama onlardan Allah hasini Müslüman dahi olsa bakın yani insanlar kanıyorlar ya Müslümanca bir şey yapmaz. E Müslüman bir insan sana bir şey yapmıyor mu? Hem nasıl yapıyor? Yani bazen öyle bir şey, öyle bir ana geliyor ki bıraksan canını alacak. Onun için cinler de aynı şekilde. Devamlı bize düşen onlarla irtibata ve duyarlığa geçmek değil, Allah'a sığınmak. Bizim onlara karşı tavrımız bu olacak. Daima şeylerden Allah'a sığınmak. Onun için bu yemeklerin kapakları kapanması, suların kapatılması, Allah'ın isminin mutlaka eve girildiği zaman zikredilmesi ve kapıların besmele ile kapatılması gerekiyor. Bu hususta kadınlarımızı uyaralım. Evet, hizmetçiyle beraber yemek yemek. Ebû Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir adet sallallahu aleyhi sizden birincisinin hizmetçisi olur da yemek getirirse eğer onu yanına oturtmazsa diyor, o tutturmazsa dahi ona e, bir paşa yiyecek getirsin, ya versin. veya da bir lokma e, versin. Bir lokma veya birkaç lokma versin. Çünkü diyor o, e, yemeği pişirmekle görevli kimsedir. Yani hizmetçi bir insan, hizmet eden bir insan, özellikle bu şeyler için e, geçerli. Hani böyle büyük kurumlarda, e, mak makam mevki sahibi olan, ondan sonra... E, imkanı olup da hizmetsiz olan kimseler için geçerli. Böyle bir durumda onun hor ve hakir hale getirilmemesi gerekiyor. Ona da mutlaka ikram edilmesi gerekiyor. Elhamdülillah. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam her hak sahibine hakkını vermiş. Namaz vakti hazır olduğu zaman namaz e, e, namaz vakti geldiğinde yemek de hazır olursa o zaman yemek ne yapılır? Takdim edilir. Önce yemek yenir. Enes bin Malik radıyallahu anh bir hadiste akşam yemeği konulduğu zaman namaza ikamet edildiğinde önce akşam yemeğine başlayın. Bununla ilgili bir sürü hadisler var. Özellikle Abdullah ibni Ömer radıyallahu hadisleri o kadar net ki kendisi özellikle yemeği yiyip de e, ihtiyacını giderene kadar namaza kamet getirilse dahi namaza çıkmıyor. Neden? Bu insanın namazdaki huşusuna mani olduğu için. Kendini namazda tam veremediği için. Böyle bir durum söz konusu olursa namaz e, ve yemekten hangisi tercih edilir? Yemek tercih edilir, yemek yenir, ondan sonra namaz kılınır. Evet, tabağın, e, yemek konuları tabağın neresinden yenir? i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste a.s. diyor ki siz bir yemek yediğiniz zaman onun e, en tepesinden tabağın en tepesinden yemeyin. Onun aşağısından yiyin. Çünkü bereket üstten iner diyor. Üstten aşağıya doğru iner. Bu aynı zamanda bu hadis e, önünden yemek hadisiyle de mutabık bir Hani aleyhissalatü vesselam çocuğa diyor ya önünden yedi. Tepeden değil de önden. <gülüyor> Bereketin üstten indiğini ve yemeğin bereketlendiğini ifade ediyor. Bu yemek yemede bir adab. Süt içtiği zaman bir insan ne yapar? Ali şu sünnetini yapar. Ebunüsvat radıyallahu anh vaktinde Nebi Ali bir süt içiyor, sonra da su istiyor ve ağzını çalkalıyor. Mazmaza yapıyor. Süt içtikten sonra ağzı çalkalayıp e, tükürmek Ali bir e, sünnetidir. Neden? Çünkü kendisi diyor ki onda yağ vardır diyor ağızın içerisinde. Demek ki yağın kalması araştırılırsa sütün yağının ağız, ağızda kalması araştırılsa mutlaka onda bir şey var. Mutlaka zarar veriyordur ki yani istirahatı vesselam onu yapmış. Yoksa başına yapmaz. Onda şarinin, kitap ve sünnetin koyduğu şeylerde mutlaka bir hikmet var. Ama bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Herkesinde de bileceği bir durum söz konusu değil. Bazı şeyler açıklanmıştır, bazı şeyler gizlenmiştir. Yemek yedikten sonra ve bir şey içtikten sonra Allah'a hamd etmenin fazileti, enes radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste, Rasulullah aleyhisselam bir kul bir şey yer, sonra da Allah hamd eder ve bir şey içer sonra da Allah hamd ederse Allah o kuldan razı olur. Yani her halükarda Allah hamd etmekler. Peki yemek bittikten sonra. Ne denir? İşte bu e, hamdlar yani bunlar en güzeli nedir? Aleyhissalatü Vesselam nasıl hamd etmiştir? E, ona geleceğiz. Yani nasıl dua etmiştir? E, ona geleceğiz. Ben bu dualardan birkaç tanesini ve kolay olanlarını e, kağıda çıkardım. E, onları dağıtacağım inşallah. Mutlaka bunu şey yapın. Ezberlemeye çalışın. Bakın e, pratik bir uygulama söyleyeyim. Eğer evinize ee, bu duaları böyle bir iki çıkmış vaziyette veyahut da elle yazdığı bir şekilde asarsanız affedersiniz sualete giriş duvasını tuvaletin e, böyle lambasının düğmesinin alt tarafına ya da yemek yediğiniz yere mutfağa yemek duasını ben mesela e, birkaç tane duayı öyle asarak ezberledim. Kendi hepsinden örnek veriyorum. Yaptığını söylüyorum size. Siz de öyle yapın. Dolayısıyla hem siz hem çocuklarınız hem de aileniz ezberlemiş olunuz. Dolayısıyla bir hayra vesile olmuş olur. Dolayısıyla bir dua edilmiş olur. Yani e, hayır üzerine hayır. İnşaAllah. Buna dikkat edelim. Bu fırsatları kaçırmayalım. En azından yani e, şeysini, Arapçasını öğrenemiyorsak, zor geliyorsa bile Türkçesini yapmak lazım. Allah'a layıkıyla etmek lazım. Elhamdülillah ki yiyebiliyoruz. içebiliyoruz. Bu dualarda öyle şeyler var ki Subhanallah. Yani yiyorsun, içiyorsun, ondan sonra on, o hususta da Allah'a hamdolsun, bir sıkıntı olmaksızın rahatlayabiliyorsun. Onun için bu franek ediyorsun. Allah'tan bağışlanma diliyorsun. Bunların hepsi birer ayrı ayrı, tek tek bir nimet. Ama biz e, tabi tam layıkıyla hatırlayamıyoruz. Layıkıyla zikredemiyoruz. Ama bu e, yani nihayetinde bu e, bir şeyin böyle kenarından, ucundan tutmak lazım. Az da olsa, devamlı bir takım şeyleri yapmak lazım. Mesela otururken biz hiç birbirimize bir şey öğretmeyi düşünmüyoruz. Hep ya böyle şikayet ediyoruz, ya siyasi konuşuyoruz, yahut birinin dedikodusunu yapıyoruz vesaire. Birbirimize bir şey öğretmek adına, şunu öğrendin mi oku bakayım, ben, benimki doğru mu yanlış mı şeklinde veya da şu sureyi ezberledin mi oku bakın. Hadi karşılıklı okuyalım şeklinde bir oturumunuz çok az. Allah bizi ısrar etsin. Evet. Aleyhissalatü Vesselam ne diyormuş ona bakalım. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste e, sofra kaldırıldığı zaman Nebi Aleyhissalatü Vesselam Elhamdülillah Elhamdülillahi كثيرا طيبا مباركا فيه. fi ve la muhtajin ve la mustagnen an. Tertemiz, mübarek, çokça ve e, sonsuz, ondan sonra terk olunmayan ve e, <gülüyor> kendisinden de müstakne olunmayan, yani uzak olunmayan bir hamle Rabbimizi hamdolsun yemek dualarından biri bu önemli dualardan biri bu Ebu Umame'nin rivayet ettiği bir başka hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir yemek e, yiyip de e, işini bitirdiği zaman şöyle diyor Elhamdülillah <gülüyor> kefâna ve ervâna gayre mekifin ve lâ bize e, yeterli olan ve bize kanaat ettiren sonsuz ve e, nankörlük edilmeksizin hamd Allah'adır. Bu da önemli bir dua. Bir başka dua Abu Eyyub El Ensari radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam bir şey yediği zaman ve içtiği zaman elhamdülillah edame ve saka ve sevegahu ce ve, ve ceale lehu mahracan Doyuran, sulayan ve onun için kolayca bir çıkış yeri yapan, koşular için çıkış yeri yapan Allah'a handos. Hmm. Bir başka duvar. Alhamdulillah, min hawlin wa la kuvvah. Benden bir güç ve kuvvet olmaksızın bu yiyeceği bana yediren ve bununla rızıklandıran Allah'a hamd olsun. Bir başka dua bunlar hepsi de sahihtir. Buhari'de, Müslim'de ve diğer sünni kitaplarında sahih olarak geliyor. Ebu Davud'da filan. Allahümme <gülüyor> et'amte ve esqayte ve aghnayte ve aqnayte ve hedayte ve ahyayte leke'l hamd. Ey Allah'ım, sen doyurdun, içirdin. Ondan sonra e, kanaat ettirdin. Hidayet ettin ve yaşattın ve ham sanadır. Felek evet. elhamdül ala maatüydü. Verdiğin şeyde ham övgü, sena sanadır. Misafirin giriş ve çıkışı hususunda bir delil var. Bu konuya işareten bir şey söyleyelim. Allah Azze ve Celle, Suresi'nde süresinde, "Ya Yuhrebin Aamenu, la tedukhlu buyutan Nabi". Ey iman edenler, Nabinin evine girmeyin. Yani hitap o danem ki e, sahabilere, müminlere, ancak hüküm, hepimiz için geçerli. "Illah ay yutan alakum illah ta'amin gairin gairin azirina ina". Ancak e, bir yemek için size izin verilirse beklemek sizin. Walakin, iza duaytin fedukhu ve izâ fen fenteşirû lakin yani size e, <gülüyor> izin verilir yani siz bir yemeğe çağırılırsanız girin ve izâ yemek yediğiniz zaman fenteşirû da alın gidin ve vela müsteğnisîne lihadîf sözü uzatmayın diyor ayetin devamında buraya alalım e, inne hazda e, ayetin devamında Allah Azze ve Celle inne zarke Nebiyye. bu nebiye sıkıntı veriyor diyor. Eza, eza veriyor yani bu şekilde sizin nebinin evine gelip oturmanız, saatlerce konuşmanız, yemeye yedikten sonra dağılmamanız ona sıkıntı veriyor ve yastahyi minkum sizden de utanıyor diyor ondan sonra ne diyor Allah Azze ve Celle inna <gülüyor> allaha la yastahyi hak Allah hakkı söylemekten hayal etmez utanmaz diyor yani burada bizim alacağımız hem yani bir yemeğe çağrıldığı zaman gitmek, ona icabet etmek. Çünkü Müslüman Müslüman üzerindeki haflandan biri de bir yemeğe davet ettiği zaman icabet etmek. <gülüyor> Özellikle de oruç dediğimiz yani e, düğün yemeği ise vaciptir. Mutlaka icabet etmek gerekiyor. Münker yoksa tabii ki. Münker, günah olan, isyan olan bir şey yoksa ona icabet etmek gerekiyor, vaciptir. Bu yemek yenildikten sonra. E, <gülüyor> Gereksiz yere oturmayı, konuşmayı, uzatmaksızın e, ayrılmak, çıkmak gerekiyor. Bize Allah alem bunu işaret ediyor. Evet, son olarak da misafirin e, yemek veren kimseye yapacağı dua. Bununla ilgili de bir tane duayı yazdım. İnşallah onu da okursunuz. Müslüm'de gelen bir hadiste Allahümme barık lehum fîmâ ve vaffillahum verhamun. Yani bir kimse birinin yemeğine katılmışsa bu şekilde dua eder. Ey Allah'ım onlara rızık verdiğin şeyi bereketlendir, mübarek kıl. Onları bağışla ve onlara rahmet et şeklinde dua. Bir başka dua Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Nebi aleyhissalâtu vesselâm Sad bin Ubâde'ye gelir ve ee, ekmek ve zeytinyağı. Dikkat edin. Ekmek ve zeytinyağı yer. Sonra da Eftara indekum saimun. Ve ekele taamekum el-ebrar. Ve sallet aleykumul melâike. Duasını yap. Ekmek ve zeytinyağının karşı. Allahu akbar. Eftara indekum saimun. Yalnız da oruçlular iftar etsin. Oruçluları iftar ettirmek ise bu yüzden çok değerli kıymetli. Oruçlu bir kimse neden? Neden? Neden? çok değerli Onun e eğer gerçekten Allah için tutuyorsa onun orucu o kadar değerli ki <gülüyor> oruçluğunun ağız kokusu diyor aleyhissalatü vesselam ee, Allah azze ve Celle mis kokusundan daha kıymetli diyor. O kadar değer veriyor. Orucun e şeysini, sevabını Allah azze ve celle kendisine saklıyor. Kim bilir neler vaat edecek, neler verecek ona karşılık. Oruç tutun, selâvâtın Onun için oruçlu iftar ettirmekte bu kadar değerli. Ve ekare ta'amukumul ebrar, yemeğinizi de iyi kimseler yesin. Yani iyi kimseler yerse ne olur? Dua ederler. Onların duaları inşallah kabul olur. Yemek bereketlenir ve e, aileye eve, haneye saadet gelir, huzur gelir bi teala. وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ Ve en önemlisi de melekler size melekler size dua etsin. Meleklerin duası ise subhanallah eğer onlar dua ederse o mutlaka kabul edilir. Allah'ın izniyle. Demek ki yemek veren kimseye en basit ve en kolay olarak bu şekilde dua ederiz. Bu da Riznât ve sünnetinden biri. Bir şey içiren kimseye şöyle de dua edilebilir: Allahım etin men ve eskin men Ey Allahım beni doyurana, hem yani bir şey ikram eden, içiren, yediren kimseye bu şekilde: Ey Allahım beni doyuran kimseyi sen de doyur ve beni sulayan, içiren bana içiren kimseye sen de içir şeklinde. Dua edilir. Evet Allah Azze ve Cenni Öncelikle yediğimiz, içtiğimiz her şey bize helalinden ve temizinden nasip etsin. Allah. Yani helal lokma şu bo bo boyundan aşağıya, boğazdan aşağıya insin. Çünkü helal lokma olursa dua kabuldur. Helal lokma olursa ibadet kabuldur. Ama helal lokma olmazsa <gülüyor> o zaman Birçok şey boşa gidiyor. Allah Azze ve Celle dualara bile icabet etmiyor. Hani bir hadise geliyor ya Med'amuhu haram, meşrebuhu haram ve haram Onu yedi, içti, doydu, her şey haram. Feinna yüstecagu lehum Allah ona nereden icabet etsin? Eline açmış adam dua ediyor. Uzun bir yolcu. Bunun her şey diyor haram. Allah ona ne diye icabet etsin? Nereden icabet etsin? Gidiyor. Sübhanallah, kulların Allah'a sınıyor. Allah Azze ve Celle bize helal ve temiz lokma yedirsin için. Nesimlerimize de aynı şekilde, çocuklarımıza da, eşlerimize, yani tüm hanemize, cemaat olarak hepimize inşallah helal lokma yedirmeyi nasip etsin. Evet. Bu meseleyle tekrar şu kardeşlerimiz için biraz dua edelim. Allah Azze ve Celle Suriye'deki kardeşlerimize de Onlara da yardım etsin. Onlara da helal lokmalar yedirsin. Onların ayaklarını sabit kılsın. Onların sabrını artırsın. Onları ve onları koruyan, müdafaa eden mücahit kimseleri gök ve yer ordularıyla desteklesin. Allah Azze ve Celle katındaki melekleriyle onları teyit etsin, kuvvetlendirsin. Allah Azze ve Celle, onların karşısında duran zalimleri ise kahri perişan eylesin. Onları yerin dibine geçirsin. Ve onları e, her halükarda böyle destekleyen, onlara arka çıkan kimseleri de onların üzerinden ellerini çektirsin ve onlar da aynı şekilde yerin dibine geçirsin. Aza vallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed.